Allah sallallahu aleyhi ve ve ve Ve billahi min şurûri enfüsinâ ve min Men ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوه والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم, Tawaz bil Allahi min al-Shaytan al-Rajim. İsmi Allahı al-Rahman ve gırrtum al-hayatü Duniya. Faliyamanınsa hımm kma nesul ikâa yemi haza. Fma kano bi-ayatına yijhaddun. Sadek Allahı lazim. Ve Kâl Allahü fi يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى اسْتَوُذْ بِاللَّهِ وَلَا İza نَس۪يْتَ İla اَخِرِ الْاَيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪ي۪ Okuduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak mal olarak buyuruyor ki Onlar dinlerini oyun ve eğlence edindiler ve dünya hayatını dünya hayatı kendilerini aldattı. İşte onlar bu günlerine yani ahirete kavuşacaklarını unuttular. Nasıl unuttularsa, öylece ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de öylece onları bugün unuturuz diyor. Araf suresi 51. ayette cenab Hak Okuduğum diğer ikinci ayette münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir birbirlerinin benzeridir onlar kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar Ellerini de sıkı tutarlar. Yani cimridirler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir. Tevbe suresi 67. ayet. Diğer okuduğum ayette, Allah'ı unutan ve bu yüzden kendilerini bile unutan kimseler gibi olmayın. Allah yoldan çıkan fasık kimseleri I, onlar yoldan çıkan fasık kimselerin ta kendileridir deniliyor Haşr suresi 19. ayette ve unutmanın neticesi olarak i, çözümü de Cenab-ı Hak gösteriyor I, son okuduğum Kehf suresi 24. ayette unuttuğun zaman Allah'ı hatırla Allah'ı zikret deniliyor Evet, unutma aslında sevginin yok sayılması, önemsenmemesi, kişinin hakkıyla sevmesi gerekeni sevmemesi demektir. Çünkü kişi sevdiğini unutmaz. Sevdiğinin adını da, kendisini de eğer seviyorsa, gönlüyle onunla irtibattaysa onu ne yapmaz? Unutmaz, onu ihmal etmez, onu memnun etmeye çalışır. Dolayısıyla Allah'ı unutma, Allah sevgisiyle bağdaşmayacak, Allah'tan gafil olmayı gerektiren ve kişinin kendisini unutmayla cezalandırılacağı, yani Allah'ın rahmetiyle ona muamele etmeyeceği bir durum ile karşılaşacağı bir ciddi suçtur bir problemdir. Aslında insan unutkan bir varlıktır ama unutmayacağı, unutmaması gereken özelliklerle ilgili unutması böyle bir illetle malul olmasının dışında bir olaydır. Evet. Ve unutkan olduğumuz için Allah bize kendisini nimetlerle hatırlatır, Kur'an ile hatırlatır, ibadetlerle, namazla ve diğer Allah'ı hatırlamamız gereken vesilelerle bizi kendisini hatırlamaya birçok bir yolla teşvik eder ve onu unutmamızın bizim helakımız olduğundan dolayı Rabbimizin merhametiyle Allah'ı zikretmemiz, sık sık gündeme getirmemiz istenir. Herhangi bir yiyecek önümüze konulduğunda besmele çekeriz. Herhangi bir nimetle karşılaştığımızda hamd ederiz, şükrederiz. Hatta nasılsın denilince bile hemen Allah'ı hatırlarız. Çünkü iyilik de ondandır. Bir nimet karşılığında şükür, bir zorluk karşılığında sabrederiz. Her vesileyle Allah'ı hatırlarız. Hayret ettiğimiz zaman Allah'ın adını gündeme getiririz. Takdir ettiğimiz zaman Allah'ın rızasını aklımıza getiririz. Mümin olarak Allah'tan gafil bir hayat yaşamamaya çalışırız. Ama maalesef unutturan, saptıran şeytan ve şeytani zihniyetler bizi Allah'tan uzaklaştırmanın bir yolunu bulabiliyorlar. İmanımızın bize yeterli olmayacağı noktada Allah'tan tümüyle bizi uzaklaştırıp onu tümüyle unutturabiliyorlar. Evet, işte namazlarımız, ibadetlerimiz, mümince yaşayışımız bizi Allah'ta, Allah'a yaklaştırır ve unutmaya meyilli olan yönümüzü hemen düzeltir ve Allah'la irtibata geçirir. İnsan zihninde e, e, olayların, bazen isimlerin önem vermediğimiz durumda unutulduğu söz konusudur. Yani her unutma aynı e, probleme sahip kılmaz bizi. Hatta nice unutmalar vardır ki bizim için nimettir. Yani e, eski bilgilerimizin gereksiz olanlarını unutmasak Yeni bilgilere yer kalmaz veya onların da çöp kutusu gibi zihnimizde karma karışık hale geleceğini değerlendirmiş oluruz veya bir müminin bir zaman bize yanlış bir söz söylediğini veya bizim bir zaman bir kimseyi incittiğimizi devamlı hatırlamış olsak unutmasak o zaman hayatın mutluluğunu huzurunu tadamazdık. Yani. Gereksiz nice bilgileri unutmamız lazım ki daha gerekli bilgilere sahip olalım. Yani 38 gün önce öğle yemeğinde ne yediğimizi hatırlasak bize ne faydası olacak? Bunları unutmamız, tekrar edelim, faydalıdır bile. Bunlar değil esas unutulan. Bir de insanın ihmalinden kaynaklanan unutmalar vardır. Ee, özensiz olduğundan, önemsemediğinden dolayı unutmalar. İşte bu unutmalar e, bizim sorumlu olduğumuz unutmalardır. Ee, bir kimse söz gelimi namazı unutur mu? Eğer önem vermezse namaza, namazı unutur. Ee, dolayısıyla bu unutma e, böyle basit, normal, e, hele hele nimet sayabileceğimiz bir unutma değil özenin ve ilginin kalmadığı, e, inancın ciddi manada yıprandığı bir unutmadır. E, bu unutmalardan dolayı hesaba çekiliriz. Yoksa elimizde olmadan, bazı konularda, basit hususlarda unutmaları Allah ne yapar? E, Muahase etmez, onları affeder. Ama özenin kaybolması, Hele hele unutulmaması gereken Allah'ı unutmak gibi hususlar, Müslüman olduğumuzu unutmak gibi hususlar, dünyada da bizi e, ahiretteki cezanın avansı mahiyetinde kendimizi unutturma noktasına getirir, kendimizi kaybetmiş oluruz. Allah'ı unuttuların ifadesi, Allah'ın emirlerine itaat hususunda özenleri kayboldu, O'na olan itaati unuttular anlamına gelir. Allah Allah'ın unutması, Allah hiçbir şeyi unutmaz. Ayet-el ifade edildiği gibi O'na unutma uyku arız olmaz. Dolayısıyla unutma bir noksanlıktır. Allah için böyle bir noksanlığı atfetmek mümkün değildir. Allah'ın unutması, yani suça karşı benzer şekilde ceza vermesi, Allah'ın ihsanını, rızasını, yardımını kaldırması, onları kendi hallerine bırakması anlamına gelir. Dolayısıyla bizim Allah'ı unutmamız, Allah tarafından bizim merhametle, yardımla mukabele edilmemesini sonuçlandırır ki, Allah bunu mecazi anlamda unutma olarak ifade eder. Tabi Allah'ı unutanların kendilerini unutması, unutturulması, yaşayış gayelerini, dünyadaki görevlerini, kendileri için hayati mana taşıyan hususları unutmaları, salih amel yapmayı, hayırları, ahirete yatırım yapmalarını unutmaları, dünyaya dalıp gitmeleri, yani gaflet içerisinde yaşamaları anlamında kullanılır ki bunların bizim için ciddi manada e, ceza ile karşılanacak dünya yönüyle de ciddi manada cezasını çekeceğimiz hususlardır. Evet. Ve günümüzde Allah'ı unutturan nice teknolojik aygıtlar, devletin bir sürü hileleri oyunları söz konusudur. İnsanları Allah'tan uzaklaştırmak, Allah'ı unutmak, unutturmak için e, sporu, müziği, eğlence aletlerini, televizyon programlarını, internette bir sürü insanı Allah'tan uzaklaştıracak e, programları e, e, hem global küfrün hem de içinde yaşadığımız siyasi e, düzenin, e, planlı programlı olarak yerine getirdiğini bizi Allah'tan uzaklaştırmak Allah'ı unutturmak için bunların yapıldığını e, görmezlikten gelmemek durumundayız. Evet e, unutma kafletle e, alakalıdır unutmamak için de Allah'ı zikretmek Allah'ı hatırlamak Allah'a ibadet etmek Allah'ın itaat edilmesini istediği hususlara yapışmak elbette gerekiyor. Sevgili kardeşler, maalesef hiç unutulmaması gerekenleri unuta, unutan, aşırı unutkan ve ciddi manada suçluların pozisyonuna girdik. Dünyaya geliş gayemizi yer yer unutur olduk. Toplumun içinde bir misyonumuzun olduğunu, bir Müslüman olduğumuzu, hatta çoğumuzun bir dava adamı, bir davetçi olduğumuzu unutuverdik. Her an her şeyle imtihan olduğumuzu maalesef unuttuk. Allah'ın her an, her yerde, her durumda bizi gördüğünü, gözetlediğini ve her halimizden hesaba çekileceğimizi, Unuttuk, unutuyoruz. Öleceğimizi unutuyoruz. Ahireti unutuyoruz. Hesap gününü unutuyoruz. Depremi unutmuyoruz. Efendim, hapishaneyi unutmuyoruz ama cehennemi unutuyoruz maalesef. Ve nimetleriyle birlikte cenneti unutuyoruz. Parayı, zenginliği, rahatı unutmaz iken cenneti unutabiliyoruz. Tabii bütün bunlar kendimizi unuttuğumuzu gösteren alametler. Yani önce kendimize dönmemiz, kendimize gelmemiz. Neleri nasıl, için unuttuğumuzu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Tabii burada unuttuğumuz kardeşlerimiz de var. Ümmet var. Yemek yerken kendi ailemizi kendimizi hesaba kattığımız kadar hesaba katmadığımız, Allah'ın nimetlerini diğer insanlarla paylaşmadığımız ve bu konuda görevlerimizi unuttuğumuz da söz konusu. Onları da hatırlamak zorundayız. Söz gelimi Afrika'da nice açların, şimdi de Yemen'deki ilaç bulamayan, ekmek yiyecek bulamayan çocukların, gençlerin, durumunu unutmamamız gerekiyor. Yoksa Allah'ın nimetlerini imtihan olarak düşünmemiş ve kendi malımız mülkümüz olduğunu iddia etmiş gibi oluruz. Halbuki bize emanet olarak verilmiştir ve sahibi biz değilizdir. Dolayısıyla o emaneti helal yoldan kendimiz kullandığımız gibi verilmesi gereken yerlere de malın mülkün esas sahibinin rızası doğrultusunda vermemizi unutmamamız gerekiyor. Rabbim kendimizi görevlerimizi ve her şeyden önce Allah'ı Rabbimizi unutmama konusunda gafil olmama konusunda devamlı bilinçli uyanık eylesin. Ee, şuurlu, muvahhid müminler olmaktan bizi uzaklaştırmasın inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblağal nizam Kelamullahil Melikil Azizil Allam Kemakalallahu Tebareke ve Teala Fil Kelam Ve iza kure'el Kur'an Fes temi Ve ansı tule alleküm turhamun Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnned dîne İndallâhil İslam sadakallâh